İslam hak din neden bütün insanlık Müslüman değildir? Şimdi Allah'ın çok isimleri var. Bin bir isim ve doksan dokuz isim. Hadiste doksan dokuz isim geçiyor. Tasavvufta bin bir isim. Ki gerçekte bin bir isim var. Allah'ın daha çok isimleri var. Bu mesele doksan dokuza bağlı değil. Doksan hadis o günkü sahabelerin anlayışını doyuracak bir rivayettir. Tek bir dersdir o. Bütün ders değil. Allah'ın bin bir ismi veya daha çok isimleri var. Yani kainatta ne kadar renk varsa, ne kadar varlık varsa, ne kadar mana varsa, ne kadar oluşum varsa, her birisine bir isim, nüanslarıyla tecelli ediyor. Bu isimler çeşit çeşittir ve bunların aynası olan kainat da çeşitliliği gerektiriyor, renkliliği gerektiriyor. Başta dedik ya, kainat bir kitap gibidir. Allah tarafından yaratılmış. İnsan bir bilgisayar gibi, içine programlar yerleştirilmiş. Bu kainatı okumak üzere dünyaya gönderilmiş insan. Bu kitapta değişik manalar olmalı. Tek bir satır, tek bir bölüm olmamalı bu kitapta. Düşün ki senin altının var, gümüşün var, arabaların var, mobilyan var, sarayların var, köylerin var, tarlaların var. Ne kadar varlık çeşidi varsa sende bütün bunlar olduğu zaman mı sen daha mutlu olursun yoksa sadece altının var ama onu da kullanamıyorsun. Altın duruyor. İşte kainatta sadece Müslüman olsa, sadece altın olsa o zaman mana üretilmez. Yapılaşma olmaz, tartışma olmaz, verim olmaz, düşünce olmaz. Çok hakikatler kaybolur. Allah bu hakikatleri kaybetmemek için, kaybettirilmemesi için Müslümanların karşısına böyle kuvvetler koymuş. İşte Yahudilik, Hristiyanlık, dinsizlik, müşriklik ve diğer kuvvetleri koymuş ki bunlar arasında bir mücadele, münakaşa, kavga olsun, bu kavgadan hakikatler ortaya çıksın. Bunlar birbirini imha etmemelidirler. Aralarında mücadele ve cihat var. Ve buna rağmen Allah onları da aç bırakmıyor. Nasıl şeytana bir görev vermiş onu çalıştırıyor. Onun da bir ücreti var kendine göre. Ücret var olmaktır, yok olmamaktır. Onun da ücreti odur. Allah diğer Musevileri de, Hristiyanları ve hatta Budistleri de kendilerine göre onlara bir inanç sistemi bahşedip onları da mutlu ediyor. Hem bir işte çalıştırıyor hem onları da mutlu ediyor. Onun için dünya madem bir imtihan dünyasıdır, kavga ve imtihan olmalı ki gelişme olsun. Buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Bütün insanların Müslüman olmasının bir anlamı kalmazdı. Çeşitlilik ve imtihan olmayınca. Peki İslam'dan haberi olmayanlar ne olacak? İslam dedik ya fıtrat dinidir, denge dinidir, barış dinidir. Fıtrat üzere yaşayan herkes İslam'dır. Dünyanın neresinde olursa olsun de var. Doğan her çocuk Müslüman doğar. Sonra bir dini seçer, inancı seçer. Fıtrat İslam dinidir. Yaratılış İslam dinidir. Yalan söylemeyen, zina etmeyen, kendine göre kötü bildiği halde herhangi bir kötülüğü yapmayanlar kurtulur. Düşün ki Sibirya'da Rusya'nın herhangi bir köyünde yaşayanın hali şudur. Yalan söylemeyecek, zina yapmayacak, haksızlık yapmayacak. İşte o cennete gider. Çünkü İslam'ın ve Kur'an'ın emirlerini bilmiyor. Bilse de zaten İslam'ın ve Kur'an'ın ondan beklediği bu üç emirdir. Yalan söyleme, zina yapma, içki içme. İçkinin azı Hristiyanlıkta helaldir. Ama zina evrensel bir suçtur. Her dinde, her millette suçtur. Yalancılık evrensel bir suçtur. Her yerde suçtur. Yani temel bazı değerleri yaşayan insanlar Allah'a da inanıyorsa, Allah'ı da biliyorlarsa cennetliktirler diyebiliriz onlara. Peki mesela Zulu kabilesinde adam ne Allah'ı biliyor ne dini biliyor. Ve onların inancına göre, kabilelerinin inancına göre ilk önce gelin kabilenin reisi tarafından zifaf ediliyor, ondan sonra bırakılıyor. Bu nasıl olacak? Sina evrensel bir suçtur diyorsunuz. Evet, tebliğ gitmeyen insanlar var. İslam'da onlara ehli fethet denilir. Yani dinin, vahyin gitmediği boş alanlar olur. Bu bir boşluk demektir, boş alan. Boş alandaki insanlar Allah'a bile inanmak zorunda değiller. Onların tek uygulaması gereken şey şudur. O insanlar yanlış veya doğru da olsa ne olursa olsun o kabilenin koyduğu kuralları uyguluyorlarsa o iş tamamdır. Yani yine kurtuluşa ererler. Onlar sadece o kabilenin koyduğu kurallardan mesuldürler. Nasıl hayvanlarda? Mesela diyelim ki bir atın vazifesi nedir? Ot yemesidir, su içmesidir ve sahibini taşımasıdır. Onun vazifesi budur. Vazifesini yaptığı zaman o at artık değerlidir, kıymetlidir. Varlığı vardır, iyi attır. O vahşi kabilelerde herhangi bir basit inanç ve kural olduğu zaman onların işi yine kurtarılır. Onlar yine kurtulurlar. Çünkü ehli fethettirler. Ama bizim gibi imtihana tabi tutulmuş insanlar kadar yüksek seviyeye çıkamazlar. Yani hayatta risk esastır. Onlar riske girmediği için aşağı seviyede imtihanını görüp kurtuluyorlar. Biz ise çok büyük riskleri almışız. Bu risklerin gereği olarak yüksek imtihanlardan geçip yüksek makamları elde etmemiz lazım. Bizdeki kaybetme oranı daha yüksek. Ticarette de bu böyledir, siyasette de bu böyledir. Her alanda bu böyledir. Hatta bilimde bile bu böyledir. Riski taşımayan bir bilim adamı çok bilgi elde edemez. Riski taşıdığı zaman tüm meseleleri çözmüş olur. Kainatta Allah'ın varlığına rağmen işler olur mu? Allah nasıl her şeyle tek tek ilgilenebiliyor? Eğer Allah varsa ki her şey onun varlığını bildiriyor, onu gösteriyor. Çünkü her şey acizdir, nakıstır, noksandır. Bir mükemmel güç ve kudreti gösteriyor. Demek Allah varsa sonsuzdur. Allah sonsuz bir kavramdır. Dolayısıyla Allah'a rağmen ve Allah'ın izni olmadan hiçbir şey kainatta olmuyor. Kur'an'da da bunu görüyoruz. Hem ilimlerde de görüyoruz. Çünkü her şeyde bir düzen var, bir intizam var, bir yararlılık var. Düzen, intizam ve yararlılık Allah'ın o işte kastını, iradesini, kuddetini gösterir. Yani içinde düzen olmayan, yararlılık olmayan, kalite olmayan hiçbir nesne yoktu kainatta. Olmadığı için biz anlıyoruz ki Allah her şeyle tek tek ilgileniyor. Ona rağmen hiçbir şey olmuyor. Hiçbir insan bundan kurtulup kaçamaz. Ben başımı alıp gideceğim, onun alanının dışına kaçacağım veya onun memleketinden dışarı çıkacağım demek olmaz. Nereye kaçacaksın? Her şey onun memleketi, her yer onun memleketi, her şey onun mülkü. Peki nasıl bir zat, tek bir zat her şeyle ayrı ayrı ilgilenebiliyor? Esas önemli soru bu. Allah nuranidir. Yani maddi katı bir cisim gibi uzayda oturan bir cisim değil. Nurani olduğu için, nur için sınır yok. Mesela yarım yamalak bir nurani olan güneş bile dünyadaki her şeye ışık verebiliyor. Ki Allah ise sonsuz bir varlıktır. Hem sonsuz hem böyle nurani bir varlıktır. Dolayısıyla kainatta onun yolundan, onun bakışından, onun ilgisinden kaçabilecek hiçbir şey yoktur. Her şeyle tek tek kendisi ilgileniyor. Tıpkı güneş her şeye tek tek ışık verdiği gibi. Peki işler nasıl birbirine karışmıyor? İşte orada yine sonsuzluk ve nuranilik sıfatı bize yardım ediyor, imdadımıza koşuyor. Allah bir vahittir, bir de ehattir. Kur'an'da da bu böyle tarif edilir. Kur'an'da da geçiyor. Vahit demek, bütün kainattaki her şeyi kuşatması demektir. Yani onun ışığı altında olmayan hiçbir şey yoktur. İkinci bir ilah yoktur, ikinci bir tanrı yoktur. Her şey onun avucunda, onun gözetimi altında. Bir de ehattir. Yani bölünmeden, parçalanmadan, eksilmeden her şeyiyle bütün sıfatlarıyla beraber tecelli edebilir. Her şeyiyle bütün sıfatlarını orada teksif ettirip izleyebilir. İşte Kur'an bize Allah hem vahittir hem ehad'dir diyor. Oradan anlıyoruz ki Allah dışında ikinci bir ortağı yoktur. Peki nasıl beceriyor bu işleri? Ehad'dir. Ehad şudur, fizikte ona monad diyorlar. Yani herhangi bir hakikat... Hakikat olarak bölünmeden bir anda 60 yerde, 100 yerde, 1000 yerde, 1 milyon yerde, 1 trilyon yerde bulunmasıdır. Mesela vücudumuzda hücreler var. Bahattin diye, Kemal diye bir kişiliğimiz var. Bu hakikatimizdir. Bu hakikatimiz her hücrede var, bölünmeden. Her hücrenin her yerinde, kaderimiz, rengimiz, şeklimiz, şemailimiz, karakterimiz çizili, yazılı. Bir hakikat bir anda 60 trilyon yerde bulunabilir. Her hücrede bir kemal var. İlim... Bugün bunu ispat ediyor. Genetik ilmi bugün bunu gösteriyor. İşte Allah da bir tek zat olmakla beraber bir anda trilyonlarca, katrilyonlarca yıldızların ve atomların ve hücrelerin ve çiçeklerin yanında tecellisiyle bulunabilir. Onların işini tek tek görebilir. Ve hiçbiri diğerine engel olmaz. Hiçbir hücrenin hareketi diğerine engel değildir. Tam tersine birbirine yardım ediyorlar. Birbirinin işini telafi ediyorlar. Allah isterse bütün kainatı bizim imdadımıza koşturabilir. İsterse her şeyi bize düşman kıldırır, bize saldırtır. O kadar sonsuz bir kuddet sahibidir. Burada espri şudur. Allah'ı herhangi bir maddi cisim gibi görmemek lazım. Nurani'dir. Artı sonsuzdur. Sonsuz yani vahittir. Nurani'dir yani ehattir. Her şeyde, her şeyin yanında bizzat kendisi bulunmaktadır. Bölünmeden, parçalanmadan. Her şeyi Allah yapıyorsa neden musibetleri veriyor, neden masumlara da musibet geliyor? Musibetler ve tesadüf diye iki tane yanlış kelime var kültürümüzde. Tesadüf şudur, rast gelme. Yani bilinçsizce iki şey birbirine rast gelir, iki şey birbirine rast geldi denilir. Aslında böyle bir durum yok, bilinçsizce hiçbir şey kainatta yok. Gerçekte ise tesadüf şudur, evet kelime sözcük olarak rast gelmek demektir ama bilinçsizce demek değil. Bilinçsizceyi onu biz kendi içimizden katıyoruz. Kainatta sonsuz bir tevafuk ve tesadüf var. Yani rastgele uyum var. Beraberlik var. Hikmetlilik var. isabetlilik var. Tesadüf varsa bize göre var. Yani iki şey bir araya geliyor. Başımıza bir mesele geliyor. Bu neden geldi? İşte rast geldi. Başımıza geldi. Hikmetini bilmediğimiz zaman biz tesadüf diyoruz. Kitapta böyle tarif edilir. İnsanın hikmetini bilmediği olaya biz tesadüf diyoruz. Aslında hikmetini bilmiyoruz. Bu hikmetsizdir demek değildir. Musibet de bize göre musibettir. Canımızı yaktığı için biz musibet diyoruz. Ama gerçekte hiçbir musibet gerçek musibet değildir. En büyük musibet insanın Allah'tan uzaklaşmasıdır ki onun tek sebebi biziz, insandır. Demek ortada Allah'ın bir şeriki ve ortağı yoktur. Yani Allah insanların kendinden uzaklaşmasını istemiyor. Eğer uzaklaşmışsa onun sebebi biziz. Biz uzaklaşmışız. Ona yakınsak musibet diye bir olay kalmaz. Tıpkı tesadüf olmadığı gibi. Musibet acı verir, doğru. Sıkıntı verir, doğru. Hatta insanı ölüme götürür, hayatını bitirir. Böyle musibetler olur. Ama Allah'a yakın olan bir insan için acı bile sevaptır. Elem fazilettir. Çile, ızdırap ve ölüm ebedi bir aleme geçiştir. Ruhun bakileşmesidir. Dolayısıyla musibet gerçek manada inanmayanlar için söz konusudur. Onlar kendi kendilerine sormalı. Başımıza bu musibet niye geldi? Gerçekten inanmış bir insan için musibet yoktur. Her şey yerli yerinde, her şey hikmetli, her şey faydalı, her şey doğru, her şey mükemmeldir. Mesela biri kaza yapar. Nasıl oluyor da o musibet olmuyor? Şimdi izah edeceğim. Kur'an'da bir ayet Allah'a yakın insanlar ne üzülürler ne de korkarlar diyor. Yani geçmişe üzülmezler. Geçmişe bakarlar, ne olmuşsa isabetli olmuş, yerinde olmuş, doğru olmuş. Geleceğe bakarlar, ne olursa Allah'ın eliyle olur, onun izniyle olur. Ondan da korkmazlar. Yani Allah'a yakın insan evliya olur. Kur'an'ın tabiriyle onlara evliyaullah denilir. Ne gelecekten korkarlar ne de geçmişe üzülürler. Dolayısıyla tevhid'e elde etmiş bir insana ikilik yok ki. Kainata musibet, ve musibet olmayan iki kategori oluşturalım. İkilik kalmıyor. Her şey tevhitte birleşiyor. Her şey Allah'ta birleşir. Her şey mükerrem olur. Tesadüf kalmıyor. Allah'ın izni olmadan hiçbir hareket olmuyor ki tesadüf kalsın. Evet, musibet var ama gerçek musibet dini musibettir. Yani Allah'tan uzaklaşan insanlar için musibet var ki en büyük musibet bu insanın Allah'tan uzaklaşmasıdır. Şimdi tarihten bir misal vereyim. Bir de günümüzden misal vereyim. Bir gün çok iyi bir insan damdan düşüp ayağı kırılmış. Hayret ediyor. Ömrümde hiç günah işlemedim hemen hemen. Hiçbir sıkıntı vermedim hiç kimseye. Hiç kimsenin hakkını yemedim. Niye bu musibet başıma geldi? Ben bunu hak etmemiştim diyor. İki gün sonra Yezid'in ordusu asker topluyor ve sıra ona da geliyor. Hz. Hüseyin'i öldürtmek için onu da çağırıyorlar. Fakat onun ayağı kırıldığı için... O adam o belaya gitmekten kurtulmuş oluyor. Ne oldu? O musibet onun için bir rahmet oldu. Nasıl rahmet oldu? Musibet olmaktan çıktı. Yani Hz. Hüseyin'i öldürmekten kurtuldu. Büyük bir suç işlemekten kurtuldu. Ayağı kırıldı, sevabı arttı. Ahiretinde mükafatı arttı. Malzeme arttı onun hayatında. Manevi malzemeyi kastediyorum. Evinde kaldı. Düşünceye, tefekküre girdi. Allah'ı düşündü. Bin bir tane ilim öğrendi. Bir ayak kırılıyor, acı veriyor ama binlerce güzellik çıkıyor ortaya. Yani bir çiçek, bir çekirdek çürüyor fakat bir ağaç çıkıyor ondan. Ve o ağaçta milyon çekirdek veriyor. Bire bir milyon kazanan bir insan musibetli sayılmaz. Bugünkü hayatımızda da trafik kazalarını görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık bir savaş kadar trafik kazalarında insan ölüyor. Fakat dinimizde böyle bir kural var. fiji ölümlerle ölenler hükmen şehittir. Yani yanmakta, boğulmakta, trafik kazasında böyle feci durumda ölenler hükmen şehittirler. Şehit ne demek? Ebedi alemi ispat eden bir belge demek. Dünyanın faniliğini ispat eden bir belge demek. Toplumda ölümün de var olabileceğini gösteren bir belge demek. Şehitlik belge demek. Araplar diplomaya şehadetname diyorlar. Osmanlıca'da da ona şehadetname denilir. Dolayısıyla musibet var ama görünürde vardır, gerçek manada yok. Şöyle düşünelim. Bir insan trafik kazasında öldü ve ömründen 30 sene, 20 sene veya 40 sene ömrü azaldı. O bir musibet. Eksik bir ömür elde edildi ondan. Fakat öyle bir mükafat, öyle bir sevap, öyle bir kurtuluş, öyle bir rahmet kazanır ki öteki alemde o 40 senelik bir ömre bedel 1000 senelik bir ömür ona verilir. Çünkü kainat mana üretmek için vardır. Bu mana içinde trafik kazası satırı da olacak. O satır olmadığı için zaman kitabının diğer bölümleri de manasız kalıyor. Ayrıca trafik kazalarında bir kısmı da insanın kendi suçudur. Buna rağmen Allah onu yine şehit kılıyor, ona sahip çıkıyor. Ve gerçek suç yine sürücülerde, işi sui istimale döndürenlerde. Çok güzel. Günahlarda ve musibetlerde kader varsa bizim ne suçumuz var? Allah bizim her şeyi yapacağımızı yazmışsa biz neden onu yapınca cehenneme gidiyoruz? Bazı sorular yanlış olunca doğru cevap çıkmaz. Bu soru yanlış. Önce soruyu düzeltmek lazım ki doğru cevabı verelim. Bu sorunun yanlışlığı şunda. Biz kaderi de, Allah'ın kaderini de, Allah'ı da geçmiş zaman ucunda, tünelin ucundan arkadan bize bakıyor gibi görüyoruz. Allah geçmiş zamanın ucunda, tünelin ucunda değildir. Allah bütün zamanların üstündedir. O'nun kaderi bütün zamanları aşan ezeli bir kaderdir. Dolayısıyla... Eskiden yazmıştı da biz o yazıya bağlı kaldık hükmü yanlıştır. Eskiden yazmamış. Zaman üstünde görülüyor zaten. Onun görmesi yazması demektir. Onun kaderi görmesi demektir. Bilmesi demektir. Görmesi ve bilmesi bizi zorlamıyor. Biz yapacağımız için o görüyor ve biliyor. Yani sen bir arabayı seyrediyorsun. Arabanın kaza yapacağını bildiğin için araba gidiyor, kaza yapıyor. Yoksa sen tahmin yaptığın için araba gidip kaza yapmıyor. Kader bir bilgidir. Kader aktif sebepleri insan eline vermiyor. Bu kader meselesini düzeltmek lazım. Soruyu düzeltmek lazım. Allah geçmiş zamanın tünelin ucunda değildir. Allah zamanlar üstüdür. Onun için bütün zamanlar bir an gibidir. Onun bilmesi ve görmesi bizi zorlamıyor. Sadece biliyor. Ama biz zaman içinde olduğumuz için bize göre Allah'ın bir anlık olması hem geçmiş olur hem gelecek olur hem de bu an olur. Bir nokta daha var kader konusunda. Kaderin gerçek manası şudur. Kainatta bir plan ve düzen var. Kader bu demektir. Evet, kainatta bir plan ve düzen vardır. İnsan istediği her şeyi yapamıyor. İsterse mesela uçamıyor. Demek kainatta bir düzen var, bir intizam var. Kader budur. Bu manada her şeyi kaderleyen, planlayan Allah'tır. Fakat bu umumi plan içinde insanın belli bir anlamda sınırlı, sorumlu bir mesuliyet alanı vardır. Küçük çapta. Dinde buna cüzi irade diyorlar. İnsan ne kadar serbesttir? Bu konuda insan vicdanen kendi alanını çizebilir. Kişiden kişiye de değişir. Sen 2 kilometrelik alanda serbestsin, ben 5 kilometrelik alanda serbestim, öbürü belki de 50 kilometrelik alanda serbesttir. Kimisi mesela hiç de serbest değildir. Allah'ın hakimiyeti altında hareket etmek zorunda kalıyor. İnsan şöyle sormalı. Acaba ben ne kadar serbestim? Ne kadar plan ve programa bağlıyım? İşte kaderin anlamı budur. Bu kaderdir. Üzülme demenin bir anlamı budur. Yani Allah'ın planı ve projesi her yerde var. Dolayısıyla ey insanlar, üzülmeyin. Yoksa kader sizi zorladı değil. Belli bir anlamda bizim cüzi irademiz de var. Peki hem serbestliyet hem plan nasıl bir arada yürüyor? Evet, bu bir çelişki değildir. Bazı şeyler çelişki gibi görünür ama çelişki değiller. Mesela bir açıdan şoför arabayı götürür, bir açıdan araba şoförü götürür. Bu birbirine zıt gibidir ama her ikisi de doğrudur. Yani biz bir açıdan serbestiz, kendi kendimizi yönetiyoruz ama çok sınırlı bir alanda. Bir açıdan da Allah'ın direktifi var, Allah'ın yönlendirmesi var, Allah'ın plan ve programı vardır. Hatta arabanın altında iki tane şaft var. Şaft dik döner. Tekerlekler ona zıt bir hareketle yani birbirine muhalif iki tane hareket var. Bilyeler sayesinde iki zıt hareket birbirini tamamlıyor. Yani serbestiyetle kader mefhum olarak, kavram olarak zahiren birbirine zıttır. Aslında birbirini tamamlayan iki şaft gibidir. Ve bu işin esprisini anlamak maneviyatta yatar. Maneviyat nedir? O işin bilyeleri de maneviyattır. O bilyeler şöyledir, İnsan düşünecek ki belli bir alanda ben hakikaten serbest hareket ediyorum ve suç işlediğim zaman bu suçun sahibi benim ama ne kadar serbestim. Sınırlı küçük bir alanda ne gözü ben yarattım ne kulağı ben yarattım ne mideyi ben yarattım ne ekmeği ben yarattım ne elmayı ben yarattım. Yani bir kudret bunları tanzim etmiş, planlamış, kaderlemiş, takdir etmiş, bize göndermiş. Kader var, her şeyde kader var. Fakat belli bir alanda da ben serbestim. Ben irademi bu umumi iradeye bağladığım zaman, adaptasyonu kurduğum zaman rahatlarım. Adaptasyonu kuramadığım zaman tartışma olur. Cüz'i irade ile külli irade çatışır, sürtüşme olur. Sıkıntı olur. Burada sıkıntıyı çeken yine insandır. Başını duvara vurur. Kırık koluyla felek çarkını çevirmeye çalışır. Böyle bu şekilde kendini kaybeder. Bir daha bu işi tekrarlarsa kader geçmiş zaman tünelinin ucunda bir yazı değil ki biz o yazıya bağlı kalıp mecbur olalım. Kader ezeli ve zaman üstüdür ve Allah'ın ismiyle görmesidir. Bu ilim ve görme bizim yaptıklarımıza bakar. O bildiği için biz yapmıyoruz. Biz yaptığımız için o biliyor. Üçüncü cümlede özetlersek belli bir alanda, sınırlı bir alanda irademiz var. Ama kainatın külli alanında feleklerde kader hakimdir. Bu ikisi nasıl beraber işliyor? Beraber işliyor. Çünkü o iradeyi bize veren yine Allah'tır. Bak yine o külli kaderin içinde bizim cüzi irademizin yeri var. Bu şöyle bir misalle açıklanabilir. Bir büyük mühendis büyük bir şehir yapar, tüm şehri otomasyona bağlar. Küçük bir kenarında da küçük bir park yapar. O parkın içinde çocukların serbest hareket etmesini, oynamasını ister. Dolayısıyla çocuklar da oynamakta, parkta o planın içerisindedir. Demek Kadere rağmen hiçbir şey olmaz. Bununla beraber biz serbestiz belli bir alanda. Ama camı kırdığımız zaman cezasını çekeriz. Ve bunun sınırları vicdanen bilinir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi öyle diyor. Yani herkes vicdanen hissedebilir. Ben sınırlı bir alanda serbestim. Ve ilmen de görebilir ki kainatta büyük bir takdir ve plan var. Ama bu ikisi nasıl beraber yürüyor? Şöyle diyebiliriz. Hem devlet var hem ben bir miktar serbestim. Benim serbestliğim devletin varlığına aykırı değil. Devlet kanun koymuş, plan koymuş, program koymuş. Fakat bir açıdan sen evinde serbestsin. Evindeki serbestlik cüz iradeye benzer. Devlet umumi anayasası, ordusu, plan programı da kadere benzer. Allah büyük ve sonsuz olduğu halde neden küçük ve hakir şeylerle ilgileniyor? Önemsiz şeylerle ilgileniyor. Hem de bizzat kendisi ilgileniyor. Bu da yanıltıcı bir sorudur. Güzel bir soru fakat yanıltıcı bir soru. Şöyle... İnsan bir şeyi öğrenirken daima o şeyin bir gerçeğini kendilerinde görmek istiyor. Kendi öz aynasından örneğini gördüğü zaman o şeyi anlıyor. Buna kıyası bir nefs diyorlar. Yani insan aciz, sınırlı, güçsüz bir yaratık olduğu için her şeyle ilgilenemiyor. Dolayısıyla bazı küçük şeylerle ilgilenmeyi ayıp sayıyor. Bu noktadan Allah'ın da ilgilenmeyeceğini, ilgilenirse ayıp edeceğini anlıyor. Bu bir yanılgı sorunudur. Çünkü Allah sonsuzdır ve her şeyle ilgilenebilir. Her şeyle ilgileniyor ve her şeyle ilgilenmesi onun büyüklüğüne aykırı değildir. Bilakis ilgilenmemesi onun büyüklüğüne bir kusur getirir. Hani ilgilenemedi olur. Demek bizim acizliğimizin getirdiği bir soruyu Allah'a isnat etmek yanlış olur. Bu bizim acizliğimizden kaynaklanıyor. Büyük insanlar küçük işlerle uğraşmaz derler. Buna mukabil şöyle de denilebilir. ''Büyük insanın her şeye vakti yeter, her şeye gücü yeter.'' Halk arasında bile böyle bir tabir var. Yani gerçekten büyük insan en küçük şeylerle bile, en ufak detaylarla bile ilgilenebilir ve ilgilenmelidir de. Eğer ilgilenmiyorsa bu insanın kusur ve acizliğinden kaynaklanıyor. Allah'ı kendisine kıyas edip bu konuda yanıltıcı bir soru sormaması lazım. Bu meselenin ikinci bir cevabı da şudur. ''Kainatta önemsiz hiçbir şey yoktur.'' En küçük şey bile, pire bile, mikrop bile çok harika bir düzen içerisindedir. Her şeyin faydaları vardır. Dolayısıyla kainatta anlamsız, Kur'an'ın tabiriyle kof, boş hiçbir şey yoktur. Boş, kof şeyler sadece insan hayatında vardır ki Allah belli bir hikmet için onlara izin vermiştir. Yoksa kainatta kaliteli olmayan hiçbir şey yoktur. Değerli olmayan hiçbir şey yoktur. Düzenli olmayan hiçbir şey yoktur. İlim bugün bunları ispat ediyor. Mesela tek bir mikrop türünde binlerce hikmet var. Bir tek mikrop türünü imha ettiğin zaman bütün hayat sistemi felç oluyor. Mikrop ki zararlı bir varlık sayılır. Onu bile hayattan çekersen bütün sistem çöküyor. Vücudumuzda, derimizde, ağzımızda belki elli çeşit mikrop çeşidi var. Onlar sağlığımızı bize veren birer unsurdurlar. Bu mikroptur, küçüktür. Allah niye bunu buraya yerleştirmiş denilmez. Bizim için yerleştiriyor. Küçüklük, büyüklük bize göredir. Değerlilik, değersizlik bize göredir. Allah'a göre her şey değerlidir. Her şey büyüktür. Bir atomda sonsuz enerji sığdırabiliyor Allah. Dolayısıyla kudreti kötü denmez. Onunla neden ilgileniyor denmez. Büyüktür hücre. Hücre demek, bütün insan teknolojisini birleştirsen, bilgisayarlarını birleştirsen, özel şehir robotlarını birleştirsen, Tek bir hücredeki organizasyon kadar mükemmel olmuyor. Dolayısıyla mikrobun ne değeri var, Allah onunla ne ilgileniyor denmez. Mesela kainat içinde Allah'ın büyüklüğünü göremiyoruz. Ama bir insan bedeninde, bir hücresinde görebiliyoruz. ilim gözüyle. Burada yine bizim için rahmet tecellisi var. Nakıstığımıza bir rahmettir. Ve insan şunu da özetle bilmeli ki, ''Ben ne kadar aciz, küçük, zayıf, aç, muhtaç bir yaratık da olsam, sonsuz bir kudrete yaklaşırsam, işte ben de sonsuzlaşırım.'' diye inanmalı insan. Ve biz bu hakikate yapışmalıyız. İşte din budur. Din bir intisaptır. İman bir intisaptır, bir yakınlaşmadır. Yani insan Allah'a yapıştığı zaman, emirlerini yerine getirdiği zaman artık o da sonsuzlaşıyor, büyük oluyor. Küçük işlerle ilgilenebiliyor. Küçük büyük farkı kalmıyor onun gözünde, ebedi bir hayatı hak ediyor, açlığın tesirinden, acısından kurtulabiliyor, musibetlerin acısından kurtulabiliyor. Hayırlaşar onun gözünde bir oluyor. Yani küçük bir mikrop gibi bir mahlukken, insan birden büyük kainat sultanı oluyor. Allah'ın büyük bir çapta aynası oluyor, Allah'ın bir gölgesi oluyor, yeryüzünde bir halife-i ruh -i zemin oluyor. Yani Allah insanın büyüklüğünü gördüğü için dünya işlerinin bir kısmının idaresini insana bırakmıştır. Bu insan manen çok büyüktür, maddeten çok küçüktür. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Maddeten küçük şeyler varsa da manen küçük bir şey yoktur. Bunun en tipik örneği de insandır. İşte insan küçüklüğünü anlayıp büyük bir noktaya sığınmalı, büyüklüğünü hak etmeli. Bu konuşmamızı güzel bir dua ile, bir ayet ile bitirmek istiyorum. Ey Rabbimiz! Sen bu kainatı laf olsun diye yaratmadın. Sen öyle bir şeyden çok yücesin. Küçük büyük her şey senin için birdir. Her şey büyüktür senin yanında. Kim kainat hakkında, Kur'an hakkında böyle bir zanla kapılırsa o büyük bir zulüm işlemiş demektir ve nihayeti büyük bir hüsrandır, rezilliktir. Ey Rabbimiz, senin çağrına uyup kemalini kainatını anlamaya çalıştık. Eğer kusurlarımız olmuşsa sen bizi bağışla. Bizi o üstün müfessirlerle kainat kitabını okuyan mütalacılarla beraber haşret. Ey Rabbimiz! Her harfine en az on hasene vaad ettiğin Kur'an hazinesinden bizi de nasiplendir. Yoksa kıyamet günü rezil oluruz. Çünkü senin vaadinden başka hiçbir hazırlığımız yoktur.